Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdih ve rasulih nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi men tabi'ahum bi ihsan ila <gülüyor> yawmiddin. Ema ba'd. Bugün 9 Şubat 2014 Pazar. İbnü'l-Seyyib'in Vasiyye şerhine talikler derslerimizin 19. dersi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahime Allah der ki: Fısbaha nefsö, ama vascfö, bhihl, muhalifonu lı Rısul, vı slem alı Murselin, lı selametii, lı selametii, maqalöü menı Nıqsı vı lı Böylece Allahu Teala, peygamberlerin muhaliflerinin, onu nitelendirdiği sıfatlardan kendini tenzi etmektedir. Peygamberleri de. Söyledikleri şeyler noksanlıktan ve ayıptan beri oldukları için selamlamaktadır. Bu cümlenin bu cümlenin manası açıktır. Söylenecek şey sadece şudur: kendisinin nispetle ve peygamberlerinin nispetle sıfatlarının kemeri sebebiyle zatını hamd etmiştir. Çünkü Allahü Teala sıfatlarının mükemmelliği ve peygamberleri göndermesi sebebiyle övülmüştür. Çünkü bunda yaratılanlara rahmet ve ihsan vardır. Şeyhul İslam İbn Teymiyye Rahimullah der ki: "Ve Huve Subhanahu kat'a cem'a fima vasafa ve sema bihi nefsahu beyne'n nefi ve'l isbati." Yüce Allah kendinin nitelendirdiği sıfatlarda ve kendinin isimlendirdiği isimlerde nefi ve isbati birleştirmiştir. Allame İbnü's-Seyyib Rahimullah der ki: "Allah rahmet eylesin." Müellif bu cümlede Allahu Teala'nın kendinin zelendirdiği sıfatlarda ve kendini isimlendirdiği isimlerde nefi ve ispatı birleştirdiğini beyan etmiştir. Çünkü kemal sıfatları sabit olmadıkça ve onların zıttı olan noksanlık sıfatları nefi olmadıkça mükemmellik olmaz. Allah rahmet eylesin müellif bize sıfatların iki kısmı ayrıldığını ifade etmektedir. Bir, müsbet sıfatlar. iki menfi sıfat sıfatlar. Yani subuti sıfatlar, diğeri de selbi sıfatlar. Aslında bazıları mesela itiraz getirmiştir. Demiştir ki selbi sıfat demeyelim demişlerdir. Selbi yerine menfi kullanmışlardı. Duymuşsundur selbi hı hı hı. ve subuti hı hı. sıfatlar. Subuti sıfatlar Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar. İşte el gibi, yüz gibi, rahmet gibi. Evet. E, menfi sıfatlar da veya diğer ismiyle subuti sıfatlar da Allah'ın kendisinden nefret Mesela zulüm gibi. Allah kendinden nefretmiştir. Şimdi bazıları buna subu, e, selbi sıfatlar demiştir. Bazıları yani Allah'ın kendisinden nefret sıfatlara bazıları selbi sıfatlar demiştir. Bazıları menfi sıfatlar demiştir. Şimdi menfi sıfatlar demekte hiçbir problem yok. isim olarak. Ama subuti sıfatlarda bazı ilim ehli itiraz etmiştir demiştir ki pardon selbi sıfatlarda itiraz etmiştir demiştir ki biz Allah'ın kendisinden nefret sıfatları selbi sıfatlar diye isimlendirmeyelim demişlerdir. Menfi ismi daha uygun. Hı hı. Tamam. Şimdi Sebep olarak da, gerekçe olarak da şeyi sunmuşlardır. E, gerekçe olarak da şeyi sunmuşlardır. Demişlerdir ki, selbi şey demek, bir şeyi karşı taraftan zorla çekip almaya denir. Tamam mı? Mesela biz Allah, yani Allah zul, zulüm Allah'tan haşa böyle zorla çekilip alınmış bir şey değil ki. Zaten Allah bunu nefretmiştir. O yüzden biz buna menfi sıfatlar demiş diyelim <gülüyor> demişlerdir. Şimdi baktığınız zaman hakikaten subutun, anla, e, selbinin anlamlarından bir tanesi de gerçekten bir şeyi zorla çekip almaktır. İtirazları aslında bu yönde. Ama selbinin anlamı sadece zorla çekip almak mıdır? Yoksa bu müşterek bir lafızdır. Hem zorla çekip almayı hem de normal böyle nefret gerektiren bir isimdir. Allah-u'lam ikincisi. O yüzden hani selbi sıfat demenin çok bir anlamı yok. Şimdi düşün ki mesela Osman abi sende bir şey var, bir vasıf var. Ben onu senden zorla çekip alıyorum. Buna biz selbi sıfat deriz. Selp ismi budur. Zorla çekip alma. Bir de zorla çekip alma olmaksızın zaten o sıfatı senden nefh ediyorum. Buna da selbi denir. Hı hı. O yüzden bir problem yok. Ama yine de biz şöyle deriz. Deriz ki her ne kadar problem olmasa da biz menfi sıfat ismini kullandığımızda zaten bunda hiçbir problem yok iki tarafta. Doğru mu? Hı hı. O yüzden en güzel bunu kullanmaktır. Denilebilir belki. Çok da fazla bu ıslahların üzerinde durmaya gerek yok. Mesela şey, ragıb lesbahani müfredatın sahibi. Selbi anlatırken bir şeyi zorla çekip alma olarak niteliyor onu. O yüzden alimler problem görmüş. Yani zulüm Allah'tan zorla nef olunmuş değil ki. Zaten Allah'a hiç yaklaşamaz bile. Dolayısıyla biz buna selbi demeyelim. Ama diyoruz ki selbinin bir anlamlarından bir tanesinde de zorla çekip alma yok yani. Normal nefi anlamı da var selbinin. Diyebiliriz yani. Allah-u Alim. Evet. <gülüyor> bir müspet sıfatlar. Ehl-i Sünnet vel Cemaat tarafından bunlar subuti sıfatlar diye de isimlendirilirler. İki menfi sıfatlar. Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu sıfatları selbi sıfatlar diye isimlendirirler. Selp nefi demektir. Bazı kimseler her... burada değini zaten. Bazı kimseler her ne kadar tereddüs etseler ve biz bunları selbi diye isimlendirmeyiz. Menfi sıfatlar deriz deseler de Bunları selbi sıfatlarda isimlendirmekte bir sakınca yoktur. Şöyle deriz ki madem ki sert kelimesi lugatta nefi anlamına gelmektedir, o halde farklılık sadece lafızladır. Bunun da bir zararı yok. İşte e, demin aslında söylediğime burada atıf var İbnü'l-Seyyin'in bu sözünde. Hani diyor ki madem ki Selp kelimesi nefi anlamında kullanılmaktadır. O yüzden bunu kullanmamızda bir sakınca yok. Aslında İbn-i burada şeyi ispatlamaya çalışıyor. Selp kelimesi müşterek lafızlardandır. Yani hem bildiğimiz normal nefi anlamına gelir hem de zorla çekip alma anlamındaki nefi anlamına gelir. Dolayısıyla biz zaten zorla çekip alma anlamını kastetmiyoruz. Selbin zorla çekip alma anlamını kastetmiyoruz. Diğer nefi anlamını kastediyoruz diyor. Dediğim gibi ebürlerinin dayanağı Allah-u Alem bazı lügatçıların şu sözüdür. Mesela Ragıbır Asbani'de olduğu gibi. E, diyor ki selp diyorlar bir şeyi karşı taraftan zorla çekip almaktır diyorlar. E, hı hı. O zaman burada aslında bahis konusu ne? İki tarafın da bah, e, araştırması gereken veya ispatlaması gereken konu ne? Selp gerçekten sadece zorla çekip alma anlamına mı geliyor? Yoksa bu müşterek lafızlardan olup her iki anlamı da içinde barındıran bir kelime mi? Eğer ikincisi ise iki taraf indinde de sorun çözülebilir. Ama iki taraf indinde sorun çözülse de Yine de iki taraf indinde şu bir gerçektir ki nefi serpten daha iyi. Hı. Neden? Çünkü madem ki serpte böyle bir ihtilaf var. ihtilaf olmayan nafsı itibar almak daha iyidir. Hı. İşte bunlar hepsi böyle lafızları en iyi şekilde Allah hakkında tahkik etmeden dolayı kaynaklanan çabalardır. Yoksa çok bir problem yok. Yani hangi e, Allah'ı e, yani zulme Allah'tan nefiyeden hangi insan zorla çekip almayı kasteder ki zaten. Hı. Tamam. Ama öbür e, e, e, tarafında Titizliğinden kaynaklanan ki söz konusu Allah Azze ve Celle varlıkların en şereflisi, en değerlisi. Onların da bu e, şeyini, e, çabasını, e, bu titizliğini de e, anlayışlı karşılamak lazım. O da ayrı bir bak yani. Hani el sünnet adildir yani. E, yani çok dikkat etmemiz gerek. Çünkü <gülüyor> alimlerin hani eti zehirlidir, bu kadar basit değildir alimler hakkında. Tan etmek yani sen niye bu lafı kullandın veya kullanmadın. Hepsinin kasıtlarını iyi çözmemiz lazım. Hani geçen derste biz anlatmıştık ya. Ehkam-ı teklifiye bazı alimler teklifi demiştir ama teklifi demesek daha iyi demiştir. Ama Ebru alimler de tabii ki hani teklifi derken yüzde yüz bir hata etmişler de demiyoruz yani. Musun? Maksat yani şeriatın bize kullanmış olduğu hitapların delalet ettiği anlamları en güzel şekilde itkân edip öğrenmek. Yani tüm itirazlardan salim olacak şekilde bir çaba göstermek. İsabet ettik Allah'tan. Hata da ettik Allah Azze ve Celle'ye yine de bu titizliğimizden dolayı bize ne yapacaktır? Ecir verecektir. O yüzden yani ehl-i sünnet böyle titiz davranmışlar. Özellikle söz konusu Allah Azze ve Celle olunca. evet. Demek ki yüce Allah'ın sıfatları iki kısma ayrılır. Subuti ve selbi. Veya dilersen müsbet ve menfi. Evet müsbet. Mana aynıdır. Evet. Müsbet, subuti sıfatlar. Allah'ın kendisi için ispat ettiği sıfatlardır. Bunların hepsi kemal sıfatlardır. Bunlarda hiçbir şekilde eksiklik yoktur. Onun kendisinde var olduğunu söylediği sıfatların temsile delalet etmesi mümkün olmaması da bu sıfatların kemalindendir. Çünkü yaratılanlara benzemek eksikliktir. Bu kuralı anladığımız zaman subuti sıfatlarda temsilin gerekliliğini iddia eden sonra temsilden kaçmak için onları nefyetmeye, yani red etmeye başlayan tahrifçilerin sapıklığını öğrenmiş oluruz. Sende müfredat var mı devde? De var. Gittiğinde selebe kalıbına bir bak. Tamam mı? Tamam, <gülüyor> evet. Buna bir örnek. Onlar dediler ki eğer biz Allah'ın yüzünün olduğunu kabul edersek bunun yaratılanların yüzlerine benzemesi gerekir. O zaman da bu kelimenin anlamını gerçek üzere delalet etmeyen başka bir anlama tevil etmemiz gerekir. Biz onlara deriz ki Allahu Teala'nın kendi zatı için ispat ettiği sıfatların hepsi kemal sıfatlarıdır. Allah'ın kendi zatı için ispat ettiği sıfatlarda bir eksikliğin olması asla mümkün değildir. Soru Bu sıfatlar isimler gibi tevkif midir? Tevki, tevkifi midir yoksa içtihadi midir? Şimdi Allah'ın isimleri tevkifidir ne demek? Sadece Allah Azze ve Celle'nin Resulü'nün isimlendirdiği isimler Allah'ın ismidir. Yani sen şöyle diyemezsin ya şimdi mesela bir bina görüyorsun. Ne diyorsun? Ya bu bina ne kadar güzel? Bunu yapan nedir? Kimdir? İyi bir mühendistir. Tamam mı? Dolayısıyla bu alem bu binaya göre çok daha güzel tasarlandığına göre, çok daha zor olduğuna göre, çok daha mükemmel olduğuna göre o zaman Allah Azze ve Celle de mühendislerin mühendisidir. Dolayısıyla Allah'ın isimlerinden birisine de mühendis diyelim. Böyle bir şey olmaz. Allah Azze ve Celle'nin isimlendirdiği dışında bir şeyle Allah'ı isimleyemezsin. Veya kadim. Ne demişler? Kadimin iki anlamı var mesela. Anlamlarından bir tanesi bir başlangıcı olmayan manasında kadim. Kadimin diğer anlamlarından bir tanesi de bir başlangıcı var ama kendisinden sonra gelene göre eski Hı. anlamında. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bir başlangıcı olmadığına göre biz Allah Azze ve Celle kadim diyelim, kadim Allah'ın ismi olsun, hayır diyemeyiz. Sadece ve sadece Allah ve Resulü'nün isimlendirdiği şeyle Allah Azze ve Celle'yi isimlendiririz. Buna ne deriz işte biz? Tevkif, yani dondurulmuş din. Naslar bunu dondurmuş demiş ki Allah'ın isimleri bunlardır, dondurmuş. Bunun ötesine biz geçemeyiz. Şimdi İbn-i burada soru atıyor, diyor ki sıfatlar da Allah Azze ve Celle'nin isimleri gibi tevkifi midir, dondurulmuş mudur? Atabiliyor muyum? Yani mesela öyle bir sıfat e, düşünelim ki mesela diyelim ki kullara bakıyoruz. Kullarda mesela bazı kullarda ne var? E, diyelim ki Alim. cemali demiyorum, cemal güzel demeyelim. Yakışıklı diyelim ki olsun. Mesela yakışıklık bir sıfattır. E, kimse Allah Azze ve Celle güzel gibi güzel olamayacağına göre Allah Azze ve Celle yakışıklı sıfatı Hayır mümkün değil. Hı hı. Bunun gibi yani tamam mı? Yani tartışma konusu bu. Ee, yani tartışma konusu da değil aslında. İbn Husayn'in soru olarak ortaya attığı mesele bu. Sıfatlar da isimler gibi Tevkif. tevkifi midir i̇şte yoksa içtihadi bir konu mudur? Yani sen böyle bakarsın bir şeyleri bir şeylerle kıyaslarsın ona göre Allah Azze ve Celle bu sıfatı verirsin falan. Böyle bir şey yok. O yüzden bazıları mesela Allah Azze ve Celle kadim ismi vermiştir. Sıfat vermiştir Allah Azze ve Celle. Halbuki kadim isminin karşılığında biz ne dedik? dedi ki anlamlarından bir tanesi bir başlangıcı olmayan, öncesi olmayan. E böyle bir ismi zaten var Allah Azze ve Celle'nin. Ne gibi bir anlam e, ne gibi bir e, ihtiyaç duyabiliriz ki buna? Mesela evvel ismi vardır. Hı hı. Hatta evveli hı. vel evveli vel ahir vel zahir vel batın ayeti var ya, evvel. Hı. Aleyhissalatu vesselam rivayette hı. sahihte bunu şey yaparken tefsir ederken diyor ki entel evvel ve şey sen evvelsin ve öncen yoktur. Evveli de öncesi olmamayla ne yapıyor? Tefsir Şen ediyor. Yani. Halbuki hal bu ki evvel Türkçede de belki bazı sıyaklarda öncesi olan için kullanılır ama başkasına nispetle. Mesela hmm. ne gibi? Bazen maraton yarışı yapılıyor, değil mi? Diyor ki birinci bu kadın diyor. Ama hangi kategoride? Bayanlar arasında. Değil mi? Bunun gibi. Yani evvel için, de, evvel için bile belki bu kullanılabilir ama evvelin zaten Allah hakkındaki sayı anlamlarından bir tanesi ki ve Selam da öyle tefsir ediyor. Öncesi olmayan demek doğru mu? Hı hı. Aynı bu da böyledir yani. Evvel öncesi olmayan demek kadim de evvel e, öncesi olmayan demek bir anlamda ama kadim hakkında nas gelmemiş evvel hakkında nas gelmiş. Şimdi soru isimler tevkifidir bunu anladık daha önceden anlattı bunu sadece nasa dayıldır. Sıfatlar da böyle midir değil midir? Ki diyecek ki öyledir tabii ki. Yani, Ondan, evet. yani bizim Allah'u Teala'yı kendi zatını nitelendirmediği sıfatlarla nitelendirmemiz sayı olur mu? Cevap alimlerce meşhur olan görüşe göre sıfatlar isimler gibi tevkifiyedir. Bu sebeple Allah'ı ancak onun kendi zatını vasıplandırıcı sıfatlarla vasıplandırabiliriz. Ve şöyle deriz sıfatlar üç kısmı ayrılır. Mutlak kemer sıfatı, mukayyet kemer sıfatı ve mutlak eksiklik sıfatı. Mutlak kemal sıfatı. Buna dikkat edelim. Her sıfatlar üç kısma ayrılır. Mutlak kemal sıfatı. Bazı sıfatlar vardır ki içerisinde mutlak kemaliyeti içerir. Hı. Hiçbir eksikliği bulamazsın. İçinde mutlak kemaliyet söz konusudur. Bazı sıfatlar vardır ki bir cihetten kemaliyettir. Bir cihetten nedir? Noksanlıktır. Bazı sıfatlar da vardır ki tamamıyla noksanlık ifade eder. Hı. Şimdi bunları örnek verirsenler. Mutlak kemal sıfatı. Mütekellim yani konuşan. Dilediğini yapan ve kudret sahibi gibi Allah'a için sabit olan sıfatlardır. Mukayyet. Yani sınırlı kemal sıfatları gelince Allahü Teala kayıtsız olmaksızın bu sıfatlarla vasıflandırılamaz. Mesela hile, tuzak ve istihsa gibi sıfatlar böyledir. Şimdi bir insan gelse ki hile, tuzak, alay etme, istihsa bu sıfatlar kemal sıfatlar mıdır noksan mı? Deriz ki bir cihetten kemal sıfattır bir cihetten noksan sıfattır. Mesela hile, tuzak bunlar bazen öyle lazım olur ki farz bile olur yani. Mesela cihatta işte bu bir tuzakları diyoruz mesela değil mi? Evet. Ve aleyhissalatü vesselam'ın hendek savaşında hendek tuzağı gibi. Bunlar övlen şeylerdir. O yüzden bunlar Allah azze ve celle'nin şu sözünün kapsamına da zımnen giriyor. Allah azze ve celle ne diyor? Onlar hakkında gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın. Evet. Bu kuvvet kuvvetin delalet ettiği tüm cüzleri içine kapsar. Bunların en maruf olanlarından bir tanesi de savaşta nedir mesela? İşte hile kurmak tuzak kurmak değil mi? Eskiden Rambo'nun filmleri vardı. Mesela ne yapıyor böyle e, misine falan çekiyor. Ağaçların altına adam takılıyor. Bomba falan patlıyor. biliyor musun bu filmleri. Bunlar da olduğu gibi yani. Bunların hepsi savaşta övlen durumlardır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye verecek miyiz bunu? Yerine göre. Tamam Evet. Şimdi anlatır zaten ama mukayye, Mesela. Mukayye'de gelelim. Mukayye'de mukayye sınırlı kemen sıfatlarına gelince Allah-u Teala kayıtsız olmaksızın bu sıfatlarla basıplandırılamaz. Mesela hile. Hile. Tuzak ve istihza gibi sıfatlar böyledir. Bunları yapanlara karşı Allah'ın bu sıfatlarından söz edildiği zaman bunlar bir kemal sıfatı olurlar. Fakat mutlak olarak bu sıfatların Allah'a ait olduğunu söz etmek doğru olmaz. Bu sebeple hiçbir kayıt koymadan Allah'ın tuzak kuran, istihza eden veya hile yapan diye vasıflandırılması sahih olmaz. Bilakis bu sıfatlar Allah'a nispet edilecekleri zaman kayıt konuyor. Evet, onlar tuzak kurdu Allah tuzak kurdu diyor değil mi? Hı -hı. Şimdi dolayısıyla Allah'a tuzak kurma sıfatı verecek miyiz? Mutlak olarak veremeyiz. Ne deriz? Allah tuzak kuranlara karşı evet. ne yapar? Tuzak. tuzak kurar. Böyle kayıtlı veririz. Mutlak Allah'ın mesela istisna. Mesela Allah'ın uluvuna mutlak deriz değil mi? Allah'ın ulû sıfatı vardır. Mutlak olarak gelmiştir ama bu bu kayıtlı olarak gelmiştir. Allah Allah edenle Allah eder. Allah azze ve celle tuzak kurana tuzak kurar vesaire. İlha yapan evet, evet. Bilakis bu sıfatlar Allah'a nispet edilecekleri zaman kayıt konulur. Tuzak kuranlara karşı tuzak kuran alaycılarla istisna eden münafıkların ve kafirlerin hilelerine karşı hile ile karşılık veren deriz. Böylece bu sıfatlara kayıt konulur. Çünkü bunlar Kur'an'da kayıtlı olarak zikredilmişlerdir. Şimdi insanın hayatında yaşadığı bir sürü şeyler vardır. Aslında iki anlam ifade eder. Birisi çok daha fazla yaygın kullanıldığı için o çok fazla yaygın kullanılan şey akla gelir o kelime zikredildiğinde. Mesela insanın hayatında yaşadığı nice şeyler vardır. Kelimeler vardır. O kelimeyi insan ilk duyduğunda ilk duyduğunda bir anlamını aklına getirir. Yani mesela şu anda günümüzde mesela biz fare dediğimizde hemen ilk akla gelen Anlamı nedir? Hayvandır değil mi? Ama biz fareyi biliyoruz ki zaman zaman neyde de kullanıyoruz? İşte bir e, bilgisayarın bir parçası hakkında da kullanabiliyoruz. E şimdi hile de tuzak da böyle. Şimdi hile ve tuzağın asıl anlamı yerilen anlamıdır. Tamam mı? İnsanların aklına gelen. Dolayısıyla Allah hakkında ilk duyduklarında insanlara tuhaf gelebiliyor. Halbuki bu lafsın delalet ettiği anlamı dikkatlice düşündüğünde bunda hiçbir problem olmadığını görür. Çünkü bu adam bazı siyaklarda Tuzak kelimesini duyduğunda bazı siyaklarda tuzak kelimesini duyduğunda garipsemiyor. Bu da tuzak kelimesinin bazen kemaliyete delalet ettiğine işarettir. O yüzden adam ben işine tuzak kurdum dediği zaman direkt bu cümleyi söylediği zaman belki söylediği arkadaşı, eşi, dostu bunu ilk başta garipser. Ama bunu öyle bir siyakta kullanır ki arkadaşı, dostu bunu sevinçle karşılar. Mesela ne gibi tuzak kurdum e kime tuzak kurdum? İşte şöyle şöyle kafirler geliyordu. Ben de onlara şöyle şöyle tuzaklar kurdum. Kemal. Tuzaklarını başlarına. Ne oldu? Bu siyakta o adam onu sevmeye başladı. Dolayısıyla adamlar ilk ayette bunları duyduklarında hemen tevil etme yoluna gidiyorlar. Diyorlar ki nasıl Allah tuzak kuracak? Halbuki baktıkları zaman kendilerinin de dünyada, kendilerinin de dünyalarında kabul ettikleri kemaliyet anlamı söz konusu bu sıfatlar için. Adam ilk başta onu düşünmediği için problem yaşıyor. Bonünde problem yaratıyor, hı hı, tamam? Evet. Bilakis bu sıfatlar, eh, özür dilerim, aciz, hain, kör ve sahır gibi mutlak eksiklik ifade eden sıfatlara gelince, bunlar mutlak olarak bir eksikliktir. Evet. Bu sebeple Allah-u Teala bunlarla basıplandırılamaz. Evet. Hile yapan ile hıyanet eden arasındaki farka iyi bak. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Münafıklar Allah'a hile yapmaya çalışırlar. Allah da onlara hile yapar. Nisa 142. Şimdi bak hile mutlak anlamda yerilen bir sıfat değildir. Yeri geldiği zaman hile yapacaksın. Kafirlere karşı yeri geldiği zaman hile yapacaksın. O yüzden hileye karşılık hile yerilmez. Bilakis ne? Övülür. Makamına göre övülür. övülür. Evet. Ama baktığın zaman hıyanet mesela, hıyaneti düşün. Mesela tuzak kurdu, Allah tuzak kurdu diyor. Alay edenler alay etti. Ama baktığın zaman bazı sıfatlar vardır. Mutlak olarak eksikliği ifade eder. O sıfatları Allah karşı tarafa veriyor ama mukabilini kendisinde ispatlamıyor. Mesela hainlik edene hainlik etti demeyecek Allah. Şimdi ayette ispatlayacak. Hı hı. Ama bak hile yapana hile yaptı diyecek. Hı hı. Tamam Alay edenlerle alay etme söz konusu. Ama ne var? Ee, hainlik edenlere hainlik etmek söz konusu değil. Çünkü hainlik mutlak anlamda eksikliği hı hı. E, gösterir. E, onu e, ona şimdi değinecek İbn Hüseyin. O yüzden diyor ki hile yapan ile hıyanet eden arasındaki farka iyi bak diyor. Sonra diyor ki Allah Teala şöyle buyurmuştur. Önce hileye örnek veriyor. Diyor ki münafıklar Allah'a hile yapmaya çalıştılar. Allah da onlara Hile yapar dedi. Bak hileye hileyle mukabil verdi. Şimdi hiyanet ettiler dedi. Diyecek ayette gelecek şimdi. Ama o hiyanete hiyanette karşılık vermiyor Allah. Göreceğiz şimdi. Okuyalım. Allahu Teala kendisine hile yapanlara karşı hile yaptığını söylemektedir. Fakat hiyanet hakkında söylediği şudur. Yok eğer sana hainlik etmek istiyorlarsa zaten daha önce de Allah'a hainlik etmişlerdi de. Evet. Onlara galip gelecek imkanını Allah sana vermişti. Vermiş, Enfari bir. Yani şöyle demedi. Yok sana hainlik etmek istiyorlarsa Allah da onlara zaten hainlik edecektir, etmiştir demiyor. Evet, evet, <gülüyor> Onların hainliklerine hainlik etti demedi. Çünkü hıyanet güven makamında yapılan bir hıyanet. Hıyanetin anlamı ne? Güven makamında yapılan. Sen karşı tarafa, yani karşı tarafın sana güven duyduğu bir makamda yapılan şeydir. Hı hı. Hı -hile. Emanet, hıyanet diyoruz ya. Evet. <gülüyor> Güven makamındaki hilem bir eksikliktir. Bu sıfatta hiçbir ögü yoktur. Dolayısıyla noksanlık sıfatları Allah'tan kesin olarak nef Ama söyleyeyim tüm bunların hepsinde baştan beri söylediğinde kendi nefsim için baksa ihtiyaç var. Evet. Evet. evet. İsimlerden türetilen sıfatlar her hal ve şartta Kemal sıfatlarıdır. Ve Allahü Teala bu isimlerin delalet ettikleri sıfatlarla vasıplandırılır. Buna göre işitmek anlamına gelen semi sıfatı. Es-Semi ismin delalet ettiği bir kemal sıfatıdır. İsimlerin delalet sıfatların hepsi mutlak olarak subuti sıfatlardır. Bu sıfatları ayrı bir bölüm olarak ele alacağız. Çünkü bu sıfatlarda bir ayrıntı yoktur. Diğerleri az önce geçtiği üzere üç kısma ayrılır. Bu sebeple Allahü Teala kendi zatını mütekellim diye isimlendirmedi. Halbuki o tekellüm eder konuşur. Evet. Çünkü kelam bazen iyi olur bazen kötü olur. Evet. Bazen de ne iyi ne de kötü olur. Kötülük Allah'a nispet edilemez. Boşu boşuna anlamsız konuşmak da Allah'a nispet edilemez. Yani ne demek kelam bazen iyi olur bazen kötü olur? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya şusuz. Bak demek ki bazen konuşmak e, iyi değil. Tamam, o yüzden diyor ki Allah azze ve celle kendisine kelam sıfatından isim bir tür isim türetmemiştir. Yani Allah konuşan diye bir isim vermemiştir. Çünkü konuşan bazen eksikliğe delalet eder. Mesela işte konuşanın yalan konuşması gibi. Konuşanın küfür konuşması gibi. Evet. Bir cihetten de tabii ki kelam nedir? Hayırdır sohbet edersin, nasihat edersin bunun gibi. Bunları söylemek istiyor. evet Boşu boşuna, anlamsız konuşmak da Allah'a nispet edilemez. Çünkü boş konuşmak bir saçmalıktır. İyilik Allah'a nispet edilir. Bu sebeple Allahü Teala kendi zatını mütekellim diye isimlendirmedi. Çünkü isimler Allah'ın şu ayetine vasfettiği gibidir. En güzel isimler Allah'ındır. Araf 180. Onlarda herhangi bir eksiklik yoktur. Bu sebeple mutlak ismi taftil, kayıtsız şartsın üstünlüğü ifade eden bir lafzı kullanmıştır. Bir kimse sıfatları ve bölümlerini anladık. Sıfatların tevkifi olduğunu da söylediğimiz sürece sıfatları ispat etmenin yolu nedir diye sorduğu zaman şöyle deriz. Sıfatları ispat etmenin birçok yolu vardır. Birinci yol isimlerin sıfatlara delalet etmesidir evet her isim bir sıfata delalet eder evet, çünkü her isim bir sıfatı ihtiva eder daha önce de şöyle demiştik Allah'ın isimlerinden her biri Allah'ın zatına ve o isimden türeyen sıfata delalet eder ikinci yol sıfatın nasla belirlenmesidir. Mesela yüz, iki ve iki göz gibi sıfatlar Allah tarafından nasla haber verilmiştir. Nasla yani kitap sünnetle evet. Hı -hı. İntikam da böyledir. allah Teala bu sıfattan şöyle şöyle söz etmiştir. Şüphesiz Allah azizdir, intikam sahibidir. İbrahim 47. Allah'ın isimlerinin sayıldığı bazı kitapların içinde bulunan bilgilerin aksine Allah'ın el <gülüyor> müntekim, intikamcı diye bir ismi yoktur. Çünkü intikam kelimesi Kur'an'da ya sıfat olarak geçmektedir ya da kayıtlı bir ismi fail olarak geçmektedir. Mesela muhakkak biz suçlulardan intikam evet. alırız. Neyle kayıtlı? Suçlulardan intikam almayla kayıtlı. Hı hı. O yüzden kayıtlı bir ismi fail olarak geçmektedir sözünden kastı bu. Ayetin siyakına bak Allah mutlak anlamda iti, intikamı değil çeşitli makamlarda bunu suçlulardan intikam almakla kayıtlamıştır. Evet. Sözü bu. Evet. Üçüncü yol fiilden sıfat çıkarılmasıdır. Evet. Mesela mütekellim... Mesela yürüyor Türkçe mantıkla bak. Yürüyor bir sıfat e, fiil midir, isim midir, harf midir? Fiildir. Fiildir. Ama ondan yürüme sıfatı çıkıyor. Evet. Onu evet. evet. Duyuyor duyma sıfatı. Görüyor evet, görme duyması. sıfatı. Evet. Üçüncü yol fiilden sıfat çıkarılmasıdır. Mesela mütekellim şu ayette geçen kelleme fiilinden alınmıştır. Evet. Ve Allah Musa ile de konuştu. Evet konuştu, Nedir diyor. normalde fiil değil mi? Hı hı. Ondan ne çıkar? Konuşma sıfatı. Konuşma sıfatı. Evet. Sıfatların ispat edildiği yollar bunlardır. Bundan dolayı şöyle deriz. Sıfatlar isimlerden daha geneldir. Evet. Çünkü her isim aynı zamanda sıfatı da ihtiva eder. Fakat her her sıfat ismi ihtiva etmez. Yani Allah Azze ve Celle'nin el diye sıfatı varsa bu el ismini ihtiva yani etmez. Yani el diye bir ismi yoktur Allah'ım. Allah'tan nef edilen sıfatlar ise pek çoktur. Fakat ispat edilen sıfatlar daha çoktur. Evet. Çünkü subuti sıfatların hepsi kemal sıfatlarıdır. Bunlar çoğaldıkça ve çeşitlendikçe mevsufun. Yani bu sıfatlarla nitelenenin kemalı daha çok ortaya çıkar. Evet. Sen yani sen karşı tarafa sen şu değilsin, sen şu değilsin, sen şu değilsin, sen şu değilsin, değilsin sabah kadar say böyle eksik sıfatları. İşte sen kötü değilsin, sen çirkin değilsin, sen güçsüz değilsin. Bunun sonu gelmez, bitmez. Evet. Bu bir ikincisi, bu tek başına bir kemaliyet de ifade etmez. Duvar da duvar da mesela mesela sen zalim değilsin, sen kötü değilsin. Duvar da zalim değil, kötü değil. Anladın mı? Ama duvar aynı zamanda iyi de değil. Yani zıttını da ispatlaman lazım ki duvar için o kemal olsun. Yani sen kötü vasfı birçok varlıktan nef edebilirsin. Bu onun hakkında kemal ifade etmez. Yani nice insanlar vardır sen ondan birçok sıfat kötü sıfatı nef edersin ama o, aksini ispat etmediğin müddetçe bu onun hakkında e, iyilik anlamına gelmez. Hatta bazı şairler şiirlerinde bazı kavimlerden kötü sıfatları nef etmiştir Bu onlara güç yetiremediği anlamını kastederek yani onları yererek. Mesela sen adamı diyor sen zalim değilsin diyorsun. Yani zulmetme gücün olmadığı için zalim değilsin. Bu aslında bir yönden karşı tarafa Eksiklik nispet etmektir. Ama sen şöyle dersen sen zalim değilsin ve bunun aksi olan adaleti ispat edersen o yüzden onun hakkında kemal olur. Hı -hı. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin kendisinden nefrettiği sıfatlar kendisine ispat ettiği sıfatlara göre daha azdır. O yüzden sıfatlar ispat edilen sıfatlar daha çoktur. Ki asıl da kemaliyet bunlardadır. Hı -hı. Asıl da kemaliyet bunlardadır. Çünkü sen zaten karşı tarafa adaleti ispat ettiğinde zaten zulmü kaldırmış oluyorsun. Ama zulmü kaldırdığında illa adaleti ispat etmiş Olsun. olmuyorsun. O yüzden duvardan zulmü kaldırdık. Bak duvar bize zulmediyor mu etmiyor ama bize adil de davranmıyor. Yok zaten öyle bir. Evet. Onu anlatmak istiyorum. Allah'tan nef edilen sıfatlar oradan başlayalım. Allah'tan nef edilen sıfatlar ise pek çoktur. Fakat ispat edilen sıfatlar daha çoktur. Çünkü subuti sıfatların hepsi kemal sıfatlarıdır. Bunlar çoğaldıkça ve çeşitlendikçe mevsufun yani bu sıfatlarla nitelenenin kemali daha çok ortaya çıkar. Selbi, mevfi sıfatlar daha azdır. Bu sebeple selbi sıfatların çoğu zaman muayyen bir sıfatla tahsis edilmeden genel lafızlar ifade edildiğini görürüz. Muayyen bir sıfatla tahsis edilen ifadeler mutlak bir sebebe dayanır. Mesela Allah'ın kendi zatına nefretli bir sıfatla Allah'ın muttasıp olduğunu iddia eden kimselerin yalanlanması veya Allah'ın kendi zatına nefretli bir sıfatın var olduğu vehminin defedilmesi için muayyen sıfatla tahsis edilmiş ifadeler kullanılır. Genel ifadelerin birinci kısmına örnek Yüce Allah'ın şu ayetidir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur o, o ve o her şey işitendir görendir. Şura 11. allah Teala ilminde kudretinde, işitmesinde, görmesinde, izzetinde, hikmetinde, rahmetinde ve benzeri tüm sıfatlarında kendisinin benzeri hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Ayrıntı vermedi. Bilakis sadece onun benzeri hiçbir şey yoktur dedi. Bu mutlak Kemal deralt eden genel ve mücmel bir nefidir. Hiçbir kemalde onun benzeri hiçbir şey yoktur. Evet. Selvi sıfatlardan Şimdi ayrım... Bu selvi sıfatların genel ifadesi. Yani onun benzeri yoktur dediğinde bu genel olarak. Şimdi bir de bir de özel olarak e, tek tek isimlendirdiği selbi sıfatlar vardır. Bazen Allah Azze ve Celle selbi sıfatları genel anlamda kullanır. Mesela onun hiç benzeri yoktur gibi genel bir ifadeyle bazen de bizzat o sıfatları belirtir. Nefy eder nefederek Nefy ederek bizzat sıfatın ismini verir. Mesela zulüm. Zulmetmez gibi. Çocuk. Çocuk edinmez gibi. O, e, uyuklama. Mesela onu uyku ve uyuklama almaz gibi. La te'huduhu sinetun vela Onu ne bir uyku, uyku ne de bir uyuklama. Sine uyuklamanın bir önüdür. Hı hı. Yani e, Türkçe'de onun bir ismi vardı. Şekerleme mi diyor? Şekerleme. Yani, şekerleme kestirme. Kestirme. Gerçi kestirme biraz daha uyku. Şekerleme diyebiliriz. Şekerleme. Aslında bir ismi daha vardı. Neyse. Sine aslında o demek. La te'huduhu sinetun. Yani ne uyku ne de uykunun mukaddimesi de diyebiliriz ona. Evet. Sen Mesela biz... ne ki bazen insan uyumadan önce böyle bir dalar, böyle uykuyla uyanıklık arasında ama etrafındaki şeyleri de böyle hafif hisseder, sesleri Hı -hı. falan. Elinde bir kalem olsa düşse onun farkına varır. Hı -hı. O yüzden uykuyla sinenin arasını şöyle ayırabiliyor bazı e, ilim ehli. Diyor ki eline bir kalem al diyor, düştüğünde hemen farkına varırsan o sinedir diyor. Hı -hı. Ama düşmez, düştüğünde farkına varmazsan sen uykuya dalmışsın demek bunun gibi veya etrafında olan bitenleri yarım yamalak hissedebiliyorsun. Kapı açılıyor, çıkıyor, giriyor birisi. Değil mi? İnsan hayatında bunu yaşar. Sine odur. İşte Allah'ın sineden kastı budur. Latakuhu sinetun ve onu sine alır ne de ne uyku. Evet. Selvin sıfatlarda ayrıntılı, özel ifadelerin ancak bir sebebe bağlı olarak kullanıldığını görürüz. Mesela Allah çocuk sahibidir diyen kimseleri reddetmek için Allah asla çocuk edinmemiştir. Mutminun 91 buyurmuştur. O doğurmamış ve doğmamıştır. İhlas 3. Ayeti de böyledir. Özellikle ne yaptı? Mesela onun benzeri yoktur dediğinde bir genel ifade kullandı. Bizzat böyle bir şey vermedi. Ama burada tek tek mesela veriyor. Diyor ki Allah çocuk edinmemiştir. Allah doğurmamış, doğmamıştır. Allah işte zulüm etmemiştir. Allah ee, uyumamıştır. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir yorgunluk dokunmamıştır. Bunların hepsini ne yaptı? Tek tek bilirdi. O zaman selvi sıfatın diyoruz ki Kur'an'da iki yolu var. Selbis, e, evet selvi sıfatın iki yolu var. Yani Allah'ın kendisinden nefrettiği e, sıfatları Allah Azze ve Celle kendisinden sıfatları, olumsuz sıfatları nefederken ederken iki yol kullanır. Ya genel olarak nefeder, genel ifadeler kullanarak ya da özel olarak tek tek o isimleri vererek nefia eder kendiler. İşte zulüm gibi, uyku gibi falan. Evet. Allahü Teala bir ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı." Yorgunluğu bizzat isimlendirerek verdi. Kaf 38. Evet. Çünkü Allah'ı hakkıyla değerlendiremeyen bir zihin bu gökleri ve yerleri yarattığı zaman Allah'ın yorgun düşeceğini zannedebilir. Bu sebeple Allahü Teala bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı buyurmuştur. Evet tuhaf gelmesin. Yahudiler bir eksiklik sıfat eksik sıfat verdiler Allah'a. Demek ki bu vehim insanlarda oluşabiliyor. Evet. Bu evet. Bununla Allah'ın sıfatları hakkındaki nefin ancak genel ifadeler şeklinde veya bir sebebe bağlı olarak özel ifadeler şeklinde varit olduğu açıklığa kavuşmuş olmaktadır. Çünkü selbi sıfatlar ancak bir ispatı ihtiva ettiği zaman bir kemali de ihtiva eder. Evet, hiçbir zaman sen karşı tarafa sen zalim değilsin dediğinde o mutlak anlamda karşı tarafı övüyorsun anlamına gelmez. Ta ki zulmün zıttı olan neyi ispatlamadığınızda? Adalet. adalet. O yüzden baktığın zaman Mutezile'nin yolu işte tam bu vehme düşmektir. Mutezile'ye bak selbi e, su, e, selbi sıfatlarda üst, üstlerine yoktur bunlar. Neşaller de öyle. Üstüne bulamazsın bunları. Nef Allah şu değildir, de yani, bu değildir, evet. bu değildir. O yüzden ne derler zaten? Alemin içinde değildir, dışında değildir, sağda değildir, solda değildir. Hatta cehmiye daha da gibi. Ne ölüdür, ne diridir, ne vardır, ne yoktur. Buraya Ay kadar yahu. yani. Hatırlıyor musun? Yani tüm, hep böyle hayatları boyunca selbi sıfatlarla uğraşmışlardır. Tam ehl sünnetin zıttına. Ama dediğim gibi selbi sıfat zıttı olan kemali ispatlamadığın müddetçe mutlak anlamda o kişiye veya o şahsa o varla kemal sıfatı verdiğin anlamına gelmez evet Bununla Allah'ın sıfatları hakkındaki nefyin ancak genel ifadeler şeklinde veya bir sebebe bağlı olarak özel ifadeler şeklinde varit olduğu açıklığa kavuşmuş olmaktadır. Çünkü selbi sıfatlar ancak bir ispatı ihtiva ettiği zaman bir kemali de ihtiva ederler. Bu sebeple deriz ki Allah'ın kendi zatından nefyettiği selvi sıfatlar zıttının kemalini ihtiva ederler. Allah'ın mesela, mesela mesela mesela Allah'ın bize hiçbir yorgunlukta dokunmadığı dokunmadı sözü Evet. Bunun onun zıttı olan neyi? Ne gibi? Evet. Onun güç, güç ve kudretini kemaline ihtiva eder. Evet. Başka bir ayette Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Bakara 85 sözü ilminin ve kuşatıcılığının kemale ihtiva eder. Evet. Bunun gibi daha birçok örnek vardır. Demek ki menfi bir sıfatın subutu ihtiva etmesi kaçınılmaz bir durumdur. Yani menfi bir sıfatın diğer bir ispat, ifadeyle selbi bir sıfatın, sıfatın subutu ihtiva etmesi kaçınılmaz bir durumdur. Eğer onun hakkında kemal olması için. Hı hı, tamam. Bu ispat olunan şey nef yolunun sıfatın zıttının kemalidir. Yoksa tek başına selbi sıfatlarda övgü yoktur. Hı. Menfi sıfatlarda da yalın bir nefi yoktur. Çünkü mücerret nefi bir yokluktur. Yokluk bir şey değildir. Dolayısıyla methi ve senayi ihtiva etmez. Menfi sıfatlarda yalın bir nefi yoktur. Yani sen sadece karşı taraftan bir şey nefi etmekle aslında yalın bir nefiyi gerçekleştirmiş olmuyorsun. Yine de emelini elde edememiş oluyorsun. Sen Çünkü, zulbeden değilsin tabii, demek. Mücerre, yani mutlaka zul, e, mutlaka bir zulüm etmediğini de göstermiyor karşı tarafın. Çünkü mücerret bir nefi yokluktur. Dolayısıyla sen yokluğu karşı tarafa hı hı. vermiş oluyorsun. Ee, yokluk da bir şey değildir. Evet. Menfi sıfatlarda yalın bir nefi yoktur. Çünkü mücerret nefi bir yokluktur. Yokluk bir şey değildir. Dolayısıyla medhi ve senayi ihtiva etmez. Nef yolundan sıfat o şeyin acizliğinden de kaynaklanabilir. Evet, az önce verdiğimiz örneğin ki bazı şairler karşı kabileyi yer, yermek istediklerinde siz zalim değilsiniz diye yermiştir mesela. Yani bu Arap dilinde mağrubu. Yani. Halbuki e, o kabilenin ne demesi lazım? Ya sen bizim düşmanımızsın da Allah razı olsun bizi övdün demesi lazım değil mi? Evet. Halbuki bu e, şey şair siz zulmedemezsiniz dediğinde Karşı tarafı yerme anlamında kastetmiştir. Yani sizin zulmetmeye gücünüz var. İsteseniz de bize zulmedemezsiniz, zulmedemezsiniz anlamını kastetmiştir. Bu da şunu gösteriyor. Arap dilinde maruf olduğunu gösteriyor. O yüzden İbn Useymin e, rahimehullah diyor ki menfi sıfatlarda yalın bir nefi yoktur. Çünkü mücerret nefi bir yokluktur. Yokluk ise bir şey değildir. Dolayısıyla medhi yani övgüyü ve senayı ihtiva etmez. Nef yolundan sıfat o şeyin acizliğinden kaynaklanabilir. Yani karşı tarafın bize zulmedememesi onun zulmetmekten aciz olmasından dolayı kaynaklanabilir. Evet böylece. Böylece onun hakkında bir gerilme olur. Bir gerilme olur, evet. Ayrıca bu nefi o şeyin bu sıfada karşı yetersiz olmasından da kaynaklanabilir. Evet. Bu takdirde ne bu takdirde de ne övgü olur ne de yargı olur. Acizlik ifade ettiği için nefi olan sıfatla ilgili olarak şairin şu sözü örnek olarak örnek olabilir. Yani mesela düşün. Karşı tarafta kafir bir ülke saldıracak bize. Konuşuyoruz arkadaşlar muhabbet ediyoruz. Diyoruz ki ya işte ne olacak durum? İşte önümüzde savaş var. Arkadaş diyor ki yok ya onlar biz de savaşmazlar asla. Kastı ne? Onlar buna zaten cesaret edemez. Zaten o kadar güçleri yok. Halbuki onların Müslümanlarla savaşması, savaşmaması onların için bir övgü olması gerekir değil mi? Müslüman kanı dökmeyecekler. Ama biz aramızdaki muhabbette onlar biz de savaşmazlar derken... Övgümü mü kastedmiş oluyoruz yermeyi. yermeyi. Yermeyi. Dolayısıyla biz Türkçe mantıkla da bunu kullanan bir toplumuz. Eğer kullandığımız lafızların denalet ettiği anlamlara dikkat edecek olursak evet. Şurada bir yanlışlık var. Hı. Hı. Mesela burada şair söylüyor. Kubeyyi latun la yazlimuna. Nerede yanlışlık var? Benim şeyimde mi? Bende bazlimuna B yazmış buraya. Ha, burada da B yazılmış noktası gitmiş yazılımı ne diye okunacak. Şimdi İbn Ustaymin birazdan bir e, bir örnek verecek. Şimdi. Ha, Arap dilinden şimdi. Orada e, karşı taraftan kötü bir sıfatı ettiği halde karşı tarafı övmemiş övmüş ol, övmemiş olduğunu gösterecek. Evet. Kubeyyiletun la yeğdirune bi zemmeti ve la yazlimune nase habbete kardelin. Kubeyyiletun la yeğdirune bi zimmetin ve la yazlimune nase habbete kardelin. Bu ezberlenecek. Diyor ki bir kabilecik vardır ki ahde ianet etmez. Bak bir kabilecik vardır ki ahde ianet etmez. İnsanlara zerre kadar bile haksızlık etmez. Şair karşı tarafı Yerme tamam. anlamında. Aksında şunu katılıyor. Küçük. Sen zerre kadar bile bize kimseye zarar veremezsin. Hı hı. O yüzden dikkat et. Kabiletim de dememiştir. Siyah da onu göstermiştir. Evet. İsmi taslıyı kullandın. Mesela işte e, düşün mesela hmm, kedi bir ifade dedim ama kedicik Türkçe'de de kullanıyoruz. Evet. Kedicik ne demek? Yani böyle küçük, yavru, evet. tam zayıf anlamında kullanılan bir ifadedir. Hı -hı. kedicik. O yüzden kabile de dememiş kabilecik demiş. Dikkat Hı -hı. edelim. O sıfat da ona delalet ediyor. Belki İbnü'l-Sehem bilmiyorum burada değinilmemiş herhalde ama e, burada zaten açıktır. O yüzden değinmemiştir. Kubeyi Kubeylâtun Kubey yani kabilecik. Onun orada bile başta yermeyle başlıyor zaten. Evet. O da ona delalet ediyor. Diyor ki bu öyle bir kabile ki bir kabilecik var ki ahde yanat etmez insanlara zerre kadar bile haksızlık, haksızlık etmez. Yerme anlamında söylüyor evet. bunu. Halbuki haksızlık etmemesi övgü olması lazım değil evet. mi? Ama şöyle deseydi bu şair bu bir kabilecik var bu kabilecik ki ahde ihanet etmez <gülüyor> insanlara zerre kadar bile haksızlık etmez çünkü onlar adaletten ödün vermez diyelim <gülüyor> atıyorum böyle tamamlamış olalım o zaman övgü olmuş olurdu. Tamam. Evet. Elverisizliğe dayanarak <gülüyor> nef yollanan sıfatla ilgili ikinci örnek Mesela duvar hiç kimseye zarar vermez demektir. Evet, bu duvara övgü mü yok. Evet. Çünkü zarar veremez duvar. Hı. allah Teala'nın kendi zatı için ispat ettiği ve nefret ettiği bu gibi sıfatlarda bize düşen görev işittik, tasdik ettik ve iman ettik evet. demektir. O yüzden bu eşarelerin, mutezilenin Allah şu değildir, bu değildir, şu değildir, bu değildir, alem içinde değil, dışında değil, cisim değil, mürekkep değil, araz değil, azâ değil, cisim değil, cismi değil e şu değil, bu değil, birisi zıttı. Ee, övgü kısmını ispatlamadığını müddetçe kemal olmuş olmaz. Dolayısıyla bunlar Allah'a bununla övdüklerini zannediyorlar ama övmüş olmuyorlar. Evet. <gülüyor> Bu sıfatların içinde subuti olanlar vardır, selvi olanlar da vardır. İsimlerin ise hepsi subutidir. Müspet manalar ihtiva ederler. Fakat Allah'ın müspet isimlerinden olumlu manaya delaret edenleri de vardır, olumsuz manaya delalet edenleri de vardır. Bu Allah'ın isimlerine nispetle nefi ve ispatla bölümlendirmenin yapılabileceği alandır. Olumlu manaya delalet eden edenlerin örneği çoktur. Olumsuz manaya delalet edenler örnek olarak es selam ismini verebiliriz. Alimler dediler ki buna her türlü ayıp ve kusurdan uzak ve beri anlamını verebiliriz. O halde bu ismin delalet ettiği anlam selbidir, olumsuzdur. Bunun anlamı kendisinde eksiklik ve ayıp yok demektir. El Kudüs ismi de böyledir. Es'lam'ın manasına yakın bir manası vardır. Çünkü El Kudüs, El Kudüs'ün manası bütün eksikliklerden ve ayıplardan münezzeh demektir. Kaddesallahu ruhuhu diyorsun ya. Evet. Mesela orada oradan geliyor. Kaddesallahu Allah ruhunu yani kötü şeylerden temizlesin anlamında. Mesela İbnü'l-Seymine şey e, İbnü't-Teymiyye diyor ya e, İbn Kaddesallahu ruhuhu bazen. Hı hı. Kitaplarında söylüyor İbnü't-Teymiyiz ederken Allah ruhunu takdis etsin. Yani şey Temizlesin kötü. kötü. kötü. kötü o. Yani o arada zikredilmesinde bir problem. Bu dua evet. anlamındadır. Hı hı. Nasıl radiyallahu anhu evet. diyorsun ya Allah onlardan razı olmuştur ders diyorsun. Bu da anca nasla ispatlanan hakkında geçerlidir. O yüzden bir sahabeleri deriz. E Çünkü radiyye dediğinde mesela radiyallahu anhu dediğinde iki anlam var bunun. Ya onla, Allah onlardan razı olsun diyorsun. Ya da Allah onlardan razı olmuştur diyorsun. İki anlamı var radiyenin. Hı hı. Yani geçmiş zaman Arap dilinde iki anlamda kullanılıyor. Bir sahabe hakkında hangi anlamı kullanıyoruz? Allah onlardan razı olmuştur anlamını hı hı. kullanıyoruz. Razı olsun anlamını değil. Razı olsun da dınlan tamam vardır zaten. Hı hı. O bir duadır ama zaten Allah onlardan razı olmuştur. Nasıl Allah'u Mükaddesallahu da iki anlamda kastedebilirsin. Ya dersin ki Allah onun ruhunu temizlemiştir. Bu caiz değil elinde nasıl olmadığı müddetçe. Ya da Allah onun ruhunu temizlemiştir diyoruz. Ben zannetmiyorum bir tasavvufçu aklı başında. KADDESALLAHU RUHAHU derken Allah onun ruhunu mutlak anlamda temizlemiştir. Onu mutlak anlamda cennette görüyoruz. Evet. Demek ki müellifin ibaresi maksadı tam olarak ifade eden sahip bir ibaredir. O isimleri nispetle burada menfi bir ismin bulunduğunu söylemek istemiyor. Çünkü menfi isim Allah'ın ismi olamaz. Fakat o Allah'ın isimlerinin delalet ettiği manaların müspet ve menfi olabileceğini söylemek istiyor. Evet. Bu kısmı okursak yetiştiremeyeceğiz. Burada bırakalım. Ee, önümüzdeki derste işte devam ederiz kaldığımız yerden. Vallahi alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barikallahu abdi ve